Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Merhabalar, günaydın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugün bir telefon konuğum var. Kendisi Güneşin Aydemir. Hoş geldin Güneşin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş. Yani aslında şu an yol e, üstündesin. Gidiyorsun. Çok da hoş gelmiş belki değilsin ama. Yani <gülüyor> evet, gidiyorum. <gülüyor> e, Güneşin yün ya yani bugün yun'dan bahsedeceğiz aslında. E, bir yine bir onarıcı tarım e, hikayesi aslında ama bu sefer farklı bir çıktı. Eee Onarıcı tarım, yani Türkiye'de onarıcı tarım uygulayıcılarından ve bütüncü yönetimi Türkiye'ye getiren e, kurum olan Anadolu Meraları'nın koyunlarından çıkan bir e, sonuç, bir Yank. marka aslında Unyak. Değil mi? Evet. Ha. evet. <gülüyor> değil mi? Bir teyit etmek istediğim. E, sen de tabii aslında İstanbul'daydın ama galiba hemen e, geri döndün. O yüzden seni de çok hemen yakalayamadım etkinlik sonrası ama en azından böyle bir telefon e, muhabbetiyle. Ee, konuyu konuşalım, açalım istiyorum. Evet. E, dünyan, e, Anadolu meraları ile olan e, toplantılar süresinde çıkmıştı ortaya. Çok mesafeden e, bir şekilde e, çıktı. Özellikle onoruzluk terim ve geleneksel e, hayvancılık yöntemleriyle e, yetiştirilen e, koyunların yünleri özellikle dünyan e, kullanılıyor. Bu yünleri alıyoruz ve en etki yöntemlerle Içiyoruz. İp haline getiriyoruz ya da dolgu malzemesi haline getiriyoruz ve bunlardan insanların kullanabileceği kıyafet ya da işte aksesuar ya da battaniye gibi örtü gibi ihtiyaçlarının bu doğal malzemeyle karşılanması için bir takım şeyler getiriyoruz. geçiyoruz. Günler şimdi geçiyoruz. İstanbul'a gelmektedir. Ve bu ürünleri çalışmakta, hikayeyi paylaşmakta. Evet, evet, onlardan birine ben de katıldım. Bir e, Anadolu yakasında, bir de e, Avrupa yakasında yaptın. 14-15 evet. Ocak'ta. E, evet. Yani aslına baktığın zaman Yun gerçekten böyle bir e, hedefle, böyle bir farkındalıkla belki ortaya çıkan bir şey ama şu anda e, bir marka haline gelmiş durumda değil mi? Geldi. Yani şöyle ki işte ismini zaten herkes insanı bu gru falan koymuştu. Union e, olsun diye. Onun için de hoşunuza gitmişti. Sonuç ilham. E, sonra onu bir logosunu yaptık. Amblemini yaptık. E, bunu kesil ettirdik. Bu i̇şte şu anda yapılıyor. Broşür gibi yapılıyor. Buna benzer e, ambalaj tasarımları yapılıyor. Bunun da da çözüm ortaklarımız var. Yine Benzer amaçlarla e, işte, katılımcı e, tasarım yöntemleriyle çalışan e, gene bizim kurulmasına ön ayak olduğumuz bir atölye var e, Küçükku'yla. E, o atölyeyle birlikte çalışıyoruz. E, tasarımları beraber yapıyoruz, uyguluyoruz, işte, düzeltiyoruz vs. Ve aslında şunu istiyoruz biz, e, üniversite günlerinde kullanıcıları tasarlıyoruz, kullanıcıları ile birlikte. E, belli oranda e, bu anlamda da aslında e, var olan üretim sistemlerine bir alternatif e, sünmeye çalışıyoruz. Yani üniversite sadece doğal malzemeyi güzel bir ürünü çevirmek e, projesi değil Aynı zamanda e, aslında kılık kıyafet e, moda e, gibi konuları Çünkü olarak yaklaşım için bir alternatif hı hı. E, aynı zamanda e, tasarım meselesine son kullanıcının katılımının gerçekleşeceği bir alternatif. Bunlar için şu anda örneklere ihtiyacımız var dünyada. Dünya kıyaslıkta bu örneği ortaya koymak için Ulaşayım. Yani e, kullanıcının üretim kısmına ve tasarım kısmına dahil olması derken yani gidip e, işte bir kaza ihtiyacım var veya bir e, çoraba pati ihtiyacım var gideyim de bir dükkandan onun parası neyse alayım vereyim parasını ve alayım mantığını aslında baya yerli bir eden bir Sistemden bahsediyorsun değil mi? Yani ben bir şey istiyorsam, evet. bir, bir şeye ihtiyacım varsa gideceğim. Belki sizinle bir e, ortaklık halinde bunun üretimine katkıda bulunacağım. Ben de ucundan tutacağım o e, aletin. Neyse o alet çok enteresan şeyler vardı evet. çünkü bahsettin geleneksel. E, ve aslında sonunda kendi giyeceğim, kendi kullanacağım ürünü neticede kendim üretmiş kendim e, olacağım. üretmiş olacağım, üretimine katılmış olacağım. Hı hı. E, bu, bu yönde üreten insanları desteklemiş olacağım. Elleriyle bir şeyler yapan insanları bana hı hı. Göbe, desteklemiş olacağım. Hı hı. E, bunun şöyle bir önemi var. Aynen gıdada olduğu gibi, e, biz gıdaya çok odaklanmış durumdayız ama e, aslında kıyafetimiz en az o kadar e, taşları yerinden oynatmak da sahip evet. Aynen gıdada olduğu gibi tesis tüketici konumundan e, kurtulmamız gerekiyor. Yani birileri bir şeyler üretiyor, içine haski maddesi boyuyor işte ya da işte tekstilde bu artışlarla artıyor bilindi buralarla boyuyor önümüze işte moda olarak e, koyuyor gıda olarak koyuyor biz de gidip e, paramızla bunu satın alıyoruz ama arkasındaki hikayeyi hakim değiliz bilmiyoruz katılma şansımız yok değiştiğime şansımız yok işte sertlik e, bilgi getme e, getilen bize ulaşma şansımız yok. Dolayısıyla e, bu e, bunu tamamen kırmamız, benim deyiminle yerle bir etmemiz gereken e, uygulamalara ihtiyacımız var. Bunu sadece söyleyerek işte e, bu konuda e, ne bileyim, makaleler yazarak, yazarak, araştırarak şöyle işte, yapın, tabii, böyle yapın diyerek uzulama. Evet, hı hı. yani içinde yer almak gerekiyor. Hı hı. O nedenle dünyanın e, satış iş e, hazırlama gerektirecek tamamen e, ön sipariş. Hı hı. Ee, işte birlikte üretim, birlikte tasarım e, yöntemine de yola olacak. O nedenle yavaş bir e, şey. yani e, yavaş gıda var, <gülüyor> yavaş et <fiyafet, gülüyor> yavaş moda da var. E, yavaş bir yöntem. O zaman aslında hiçbir şekilde e, sizin ürünlerinizi seri olarak üretmek ve çok fazla kişiye ulaştırmak gibi bir hedef zaten şu anda olmamış oluyor. Ya. Yok. Yani olmada gibi tam tersini zaten e, hızlı diyemiyorum e, e, çünkü işte o seri seviyedemin sorunları var. Şu, doğa hem insan eşyaları dedikodu sürüyor, ulus olsun diye. Bu e, bunun bedeli var ama o bedeli işte Doğa ödüyor, biz evet. ödüyor. E, i̇şte Doğa ya bedelini ödetiliyoruz şu şeyden, her aldığımız. Bu arada da bunu şey da ben bilmiyorum muyum? Yani ben de dinliyorum e, Bu bir şey, yani bizim alternatiflerini ortaya koyarken e, zaten e, farkındalığı da aktifçi bir e, şey olması lazım, hı hı. alternatif olması lazım ki hani, ne yaptığımızı bilelim. Evet. Yani hep e, dediğin gibi aslında gıda gibi dedin yani hep gıdadan bahsediyoruz bu konuyla e, ilgili konuşurken. E, gıda konusundaki farkındalık ne yediğimizi, ne yiyorsak oyuz diyoruz. E, bunun e, doğaya senin olan da oyuz. Aynen öyle. Ona yani Hı -hı. senin o eğitim şey de eğitim diyorum. Etkinlikte de söylediğin e, deri meselesi aslında çok çarpıcıydı gerçekten. Yani hiç Hı -hı. hep yatsıdığımız bir şey derinin aslında önemi ve e, evet. ne kadar sağlıkla beslenen mutlu bir e, hayvanın derisini giyiyorsak da veya işte ününü o kadar farklı bir noktaya geçiyoruz aslında. Evet. evet. Yani. İşte bir şey kısmı var tabii. Yani bu kıyafet aslında üzerinde tek çok sembol taşıyan. Ee, i̇şte gi gi giyildiğiniz zaman bildiğiniz ortamda sizin hakkınızda bir fikir veren. Hı hı. E, yani hiç bir bir şekilde iletişim kurduğunuz da bir şey. Yani, evet. O toplantıda onları da söylemiştim. Aslında topkıların kendisi biraz tursundur. Hı -hı. İşte e, şeyde bu bilgiler e, toplum dediğimiz doğanın içerisinde daha çok yaşayan hala daha o e, şeylere sahip insanların hepsinin bunları kendilerinin ürettiğini, elleriyle yaptıklarını görüyoruz. E, dolayısıyla hani zannetimizden daha fazla etkisi var. Kuluklu yana hepimizin. az olsun öz olsun. Az olsun, az olsun. Peki sence e, bu hayatımızdaki tüm giyinme ihtiyacımız, yani ihtiyaç diyorum hani istek ve arzunun da ötesinde, ihtiyacımızı bu farkındalıkla, bu e, mantıkla karşılayabilmemiz mümkün mü veya mümkün olacak mı? Ne dersin? Bunun e, tabi yanında hep söylüyorum, şey e, gönüllü sadelik e, netelisi var. Hı hı. Yani e, sadeleşme süreci bu. Yani sadeleşme süreci olmak bunun bu olmak çünkü işte şehrin şansı bazı durumları var. Açıyorsunuz gardırobunuzu, işte bir sürü kıyafet olması gerekiyor. Bu aslında buna da alternatif akımlar başladı. Kapsül gardırop ne işi şey var? Ne gardırop e, bir, bir kez daha söyleyebilir misin? Kapsül. Ha kapsül, kapsül gardırop. gardırop Kapsül yani, gardırob. Evet, i̇çinde bütün kıyafetler aynı. Mesela milyonluktan 10 tane var. Aynı fon fondan 10 tane var. Sürekli aynı şey diyorsunuz. E, çünkü <gülüyor> aslında ne bilceğim sorusuna cevap vermek bile çok büyük bir enerji kaybı. Çok evet. E, Sabahları yani, özellikle. Ben e, sabahlarımı e, evden çıkmadan 08.30'da ayna karşısında geçiren, yani saatlerini geçiren insanlar tanıyorum. Evet. E, hani bu enerjiyi bu vakti başka bir şeye verebilirdik ve bunu vermi ihtiyacı olan bir çağdayız çeramız çeşitli ıı, bir problemi var. Ya yani onlara odaklanmalıyız ya <gülüyor> da bunlarla uçmamalıyız ya da o anlamda da bir sadeleşme gerekiyor zaten. Yani demeliyim tazeleşme de istisnası olmadan e, o dediğin şey e, bu kadar alt fiyatlı bir şey mi sorusu e, gerçekleşmez. Hı. Ama bu kadar alt fiyatlı gerçekleşir gerçekleşirse, bir şey değil mi? Cevabı kesinlikle evet. Hı hı çünkü zaten çok az yani kıyafeti bir bakın yıllarca bir yani çoğunu eski midem elden çıkarıyoruz evet bu arada aynen öyle yani şey benim de aynı şekilde yani gardırobumda hiç giymediğim ama hep bir gün giyeceğim diye tuttuğum bir sürü kıyafet var aslında hep aynı şeyleri giyip giyip duruyoruz yani neticede evet yani hem öyle hem de aynı zamanda işte şey bu bir yandan kıyafet konusu tamamen yani Kesin kültürünün aslında gıdadan çok daha fazla büyük bir motoru. Hı. Yani e, moda e, işte, e, sürekli olarak kendini yenileyen hatta bir yıl içerisinde 23 kere e, yeni şeyler, işte e, yeni vizyonlar çıkaran. evet Birinin modası ee, bitmeden yenisi çıkıyor çoğu zaman. E, bitmeden yenisi. Yine... Kırıyor işleri düşün bir şey bir şey bir sene kullanmadan moda değişiyor zaten hı hı. yeni modaya doğru koşu koşuca gideceğiniz e, iletişim yöntemleri kullanılıyor reklam sektörü bunu çok ciddi anlamda destekliyor hı hı. E, bu çoğu çoğu kes bizim çalısıyor oluyor yani yönlendiriliyoruz, monitor ediliyoruz çok ikna edici, motive edildiğimiz bir alan hı hı. moda kılık piyasesi yani en basit şeyi bile diyen e, insan bile e, bundan etkileniyor farkında olmadan. Aynen öyle. Yani çok doğru bir şeye parmak bastın. Aslında bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmak isteyen, bununla ilgili adımlar atmak isteyen çok fazla dinleyicimiz de vardır eminim. Bu bahsettiğin aslında yeni bir alternatif bir sistem yaratmak da istiyoruz dedin ya ee, şeyin evet. Kullanıcının aynı anda hem üretime dahil olması hem de o üretimi gerçekleştiren insanlara değerini verebiliyor olması, onları destekleyebiliyor olması ile ilgili. Ee, bununla ilgili bir e, duyuru bir şey yapacak mısınız? Ee, yani insanları davet hmm. etmek amaçlı böyle bir çalışma, bir eğitim. Çünkü e, bildiğim kadarıyla küçük kuyudasınız sadece şu anda şey olarak bir atölye bahsettiğin atölyeye. Ee, evet. Nasıl ulaşabilirler insanlar? Valla ee, Instagram hesabı şu anda bölümü yandım açık. Hı hı. Ee, orayı e, herkes dahil olabilir, oradan takip edilir. Birileri oradan yapacağız. Ee, ve son iki tane işimi yapmayı düşünüyoruz. Ee, i̇şte hem deri ve gün işleme, e, eski tekliflerle işleme izlenir, deneyim hastası. Biz de öğreniyoruz. Yani hep beraber öğreniyoruz. Orası de öğret. İşte böyle en basit dokunma tekliflerinin olduğu e, Yunyang Hastaneli'nin üretildiği e, bir köy var. E, hı hı. Orada yaptığımız planlığı. Bu tam plan aşamasında e, her an her şeyin değiştiği e, de bir ülke de ne Ama duyuruları e, şeyden e, Instagram hesabından yapacağız. Fazitle Yunyang adresini takip etmedilerini Öneririz. Ben de bir hemen tekrarlayayım. E, i̇ki tane eğitim yapmayı e, düşünüyorsunuz. Yani şu anda hani eğitim demek çok da doğru değil. Belki dediğin gibi böyle bir öğretmen ve öğrenciler şeklinde değil. Hani hep birlikte e, yapılan ellerin çalıştığı bir etkinlik diyelim. Hem derinin işlemesiyle, işle, e, deri işlemesiyle ilgili hem de dokuma yöntemleriyle ilgili. Bunlarla ilgili bilgilerde Instagram hesabından Yunyang'ın e, paylaşılacak safi alttan çizgi Yunyang değil mi? Yunyang. Evet. Hesabını takip edebilirler. Evet. Tamam süper. Ee, bu arada şeyi de söyleyeceğim sana hemen. Bu Şu aralar bu el işleme dedin hani el çalıştırma meselesinden bahsettin. Ee, eğitimde de zaten birçok böyle enteresan hali. Enteresan diyorum aslında hiç enteresan değil yani. Geçmişte çok fazla kullanılan şeyler bunlar ama e, yün eğirme aleti vesaire böyle çok teknolojik aslında diye söz ettiğin. Hani hep el e, çalıştırması gerektiren şeyler ve şu dönemde çok fazla şey e, duyuyorum ve görüyorum. Örgü etkinliği, evet. ör, yani örgü örme etkinliği işte evet, bir çok bir akım oldu. Neredeydi? Bir akım oldu. Onunla ilgili ne düşünüyorsun bu arada. Yani o da çünkü çok ciddi bir meditatif bir şey aslında, değil Öyle. mi? Yani henüz bilmiyorum i̇şte, örmeyi. mu? E, zaten işte bir takım bireysel çalışmalar da var. Bu işte ellerin çalıştığı, e, eller çalıştığı zaman e, beyinde cidden bir alan aktif oluyor. E, çünkü elleri yöneten sinirler çok büyük bir alan kaplıyor beynin motor bölgesinde. Hı hı. E, ve her elimizi kullandığımızda zihnimizi, beynimizi yeniden şekillendiriyoruz. Hı hı. E, ve işte bu örgü örme, bir e, konsantrasyon ve odaklanma e, ellerinde çalıştı. Ve odaklanma şeyi, Biz zihnimizi rahat rahat rahat e, rahatlatabileceğimiz bir şey. Zaten bir finalikçi işte tansiyonu kalp atışlarını soktu, tansiyonu e, dengeledi. İlaç gibi ee, yani. İlaç gibi. <gülüyor> Daha da öte. Ee, yani Sonuçta <gülüyor> bir çeşitlenmesi tansiyon işte yoğunlaşma yani bir şey diyorlar, şey bunun sonunda bir de ürün var. Yani meditasyonda oturuyorsun. Bunun <gülüyor> <gülüyor> sonunda şey, elli tutulur bir şey yok aslında. Her şey içimde soğuk bitiyor ama evet. bunun sonunda bir de ürün var. Yani bir şey yapıyorsun. Ee, ve pek çok yani özellikle yaşlıların, işte, ellerini kullanmayan, buna ihtiyacı olan insanların tavsiye ediliyor. Evet. Hmm. O nedenle de sanırım buna çok ihtiyacı olduğunu sanmadım. O nedenle de şey oldu. Yani bir akım haline geldi. Evet, evet bir çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu yani böyle şeylerin olması bir yandan da sevindirici aslında. Doğru söylüyorsun. İlk fırsatta bir öğrenmem lazım galiba aslında. Öğrenince gidiyor galiba ama devamı geliyor ama. Biz çok basit. Evet. <gülüyor> i̇şte erkekler de örüyor bu arada. Yani evet, evet. Yani evet. bir evet. erkek de örüyor duyuyorum. Evet ben de onlarla ilgili videolar, fotoğraflar falan görüyorum erkeklerin örgü örerken. Çok iyi, çok güzel böyle şeyleri görmek, duymak. Evet, zaten e, duymaklar olarak da çobanlar mesela e, hem iki yediş hem örgü örerken çoraplarını falan örer. Hmm. Yani e, normal şey dağlarda falan. Çobanlar da hep hani, Daha çok kadınların yaptığı bir şey. E, e, hep algımız, değerleşmiş. Evet. Ama erkeklerin de ördüğünü biliyoruz. Evet evet doğru söylüyorsun. Güneş'in çok teşekkür ederim. Ee, Instagram hesabını tekrardan bir e, duyurayım istiyorum ben. Safi alttan çizgi Yunyang e, şeklinde aratabilirsiniz Instagram'da. Oradan duyurular e, vesaire paylaşılacak Güneş'in tarafından. E, umuyoruz ki yaza doğru da şöyle havalar biraz ısınsın. Ee, güzel etkinliklerde tekrar buluşmak <gülüyor> dileğiyle diyeyim. Havalar biraz ısınsın, ısınsın diyorum. Bu aralar çok üşüyorum galiba da o yüzden. <gülüyor> ee, aynen öyle. Ee, Güneşin Aydemir'le Yunyang'dan bahsettik. Bugün e, bir onarıcı tarım çıktısı aslında bir nevi Anadolu Meraları e, kardeş çalışmasıyla diyeyim. Evet. Programı kapatmadan önce ben bir %100 ekolojik pazarlarını buğdayın bir hatırlatayım tekrar. Uzun zamandır programlarımda söylemiyorum şimdi söylemiş olayım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy'de, Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de gidip alışveriş yapabilirsiniz. Güneş'in tekrardan teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim. Görüş, görüşmek üzere herkese. Programı bitirmeden bir de... Güzel bir şarkı paylaşım istiyorum. Geçtiğimiz çarşamba günü konserine gitmiştim. Modi'den Punk Prayer geliyor sizler için. Görüşmek üzere. Pray. drive away this darkness from your horse drive away the ungodly souls our lady tear the eagle of your walls father giant pays back from heaven fate and fatherland oh holy Mary, be our feminist pray not for the mighty but the meek drive away the lies that they speak our lady Mary your belt should bring us home